يا قافلات الخير دائمًا بتجي ربي يبارك فيك سيري في هثم السير يا قافلات الخير دائمًا بتجي ربي يبارك فيك سيري في هثم السير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 واقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة وكل ضلاله في النار رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل ل لساني يفقهوا رب زدني وفهما رب يسر ولا تعسر رب بالخير اللهم ارنا الحق El Hak haktan ve İnşallah bugünkü dersimizde. E, cehalet meselesinde cehaletin mazeret olduğunu söyleyenlerin getirdiği şüphelerden üçüncü şüpheyi işleyeceğiz. Ve bu şüphenin ismi de Hilful Hudul şüphesidir. Lakin öncelikle geçtiğimiz haftanın şöyle kısa bir hülasasını yapacak olursak geçtiğimiz hafta ne demiştik? Necaşi kıssasını anlatmıştık. Necaşi'yi kendisine delil getirerek partici İslamcılığı ihya eden partici İslamcılık üzerinden şeriatı getireceğini söyleyenlerin iddialarının batıl bir iddia olduğunu. Çünkü Necaşi'nin Müslüman olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla hükmettiğini bugünkü sistemlerde ise sistemlerde şeriat olmadığı için sistemin yöneticilerinin de dolayısıyla failin, fiilin sahibi fail kalıbından küfre girdiklerini ve Necaşi kıyası, Necaşi örneği bunlar için uygun olmayacağını uzun uzadıya delillerle, ayetlerle, hadislerle, alimlerin kavilleriyle anlattık. Bu hafta da Hilful Fudul meselesine değineceğiz. Hilful Fudul bugünkü cehaletçilerin ve particilerin kendilerine delil getirdikleri başka bir meseledir. Onlar kısaca diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hilful Fudul'da dahil olarak elinden gelen hizmeti göstermiştir. Bizler de Hilful Fudul örneğinde olduğu gibi Bugün aynı sünneti yerine getiriyoruz ve bu şekilde e, şeriatı ikame etmeye çalışıyoruz diyorlar. Öncelikle bizim bu meseleyi anlayabilmemiz için hilf fudul nedir? Nasıl kurulmuştur? E, faaliyetleri nelerdir? E, bugünkü e, örnekleme uygun mudur değil midir? Bu konuları ele alacağız. E, gayret bizden, tevfik Allah Azze ve Celle tebareke ve taaladandır. Hilf-ül fudulun e, kelime manası faziletliler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 çözdükleri o kurul o heyete denir. Yani putperest müşriklerin kurdukları e, hilaflarını, sıkıntılarını çözdükleri o birliğe verilen isimdir. Hilful Sudul'dan önce kurulmuştur. Mekke'de herhangi biri bir sıkıntı yaşadığında Hilful Ahlafa giderdi. Derlerdi ki e, bizim böyle böyle bir sıkıntımız var Hilful Ahlaf'ta. Mekke'nin eşrafından ileri gelenler de o meseleyi çözerlerdi. Bu şekilde bir kurul vardı Mekke'de. Hilful Sudul'dan önce kurulmuş. Hilful Ahlaf denilen bir kurul vardı.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 hilf Fudul biraz sonra da değineceğiz. Hepsinden daha faziletlidir. Neden? Çünkü içerisinde iki cihan serveri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam var. İçerisinde ileride Müslüman olacak çok güzide insanlar var. Dolayısıyla hilf Fudul diğerlerinden daha faziletlidir. Adı üstünde Fudul faziletlidir ve erdemlidir, daha güzeldir. Neyse Sumame kabilesinden Yemenli bu adam hilf Ahlaf'a geliyor ve As bin Vail'in kendi parasını vermediğini, kendisini dolandırdığını söylüyor. Hilf-ül Ahlaf'teki Mekkeli müşrikler, putperest kafirler As bin Vay ile aralarını bozmak istemiyorlar. Çünkü As bin Vay ile aralarını bozarlarsa bu tanımadıkları etmedikleri Yemenli bu adam için hem ticari olarak zarara girecekler hem de kabileler arasında gereksiz bir gerginlik yaşanacak. O yüzden bu adama sırtlarını dönüyorlar ve bu adam artık dayanamaz bir hale geliyor ve Ebu Kubeys dağına çıkıyor. Ebu Kubeys dağı bugün hala yerinde. Kabe'nin yakınlarında her ne kadar üzerinde oteller, evler vesaire olduysa da dağdan küçücük bir parça kaldıysa da hala yerinde duruyor. Ee, Ebu Kubes Dağı'na çıkıyor ve Kabe'ye bakarak bu adam bağırıyor. Bana yardım edecek yok mu? Zalimin zulmünü kaldıracak yok mu? Sizin beldenize gelip ticaret yapan, Allah'ın kutsal evinin yanında ticaret yapan Kabe'yi kastediyor. Ticaret yapan bu adama yardım edecek yok mu diye bağırıyor. Bu adam böyle bağırınca Kabe'nin gölgesinde oturan Zübeyr. Bu Zübeyr Resulullah'ın öz amcasıdır. Abdülmuttalib'in de oğludur. Zübeyr bin Abdülmuttalib ayağa kalkarak adama bağırıyor. Ben sana yardım ederim diye. Ve derhal adam Zübeyr'in yanına geliyor. Zübeyr meseleyi anlatıyor. Asbin Vail'in yaptığı yaptığı işgüzarlıktan bahsediyor. Ve bütün bu sahabeler Abdullah İbni Caad'ın evinde toplanıyorlar. Abdullah İbni Caad'ın evinde... Ee, gençlerin ağırlıkta olduğu bir e, topluluk bir araya geliyorlar ve bunlar e, Hilful Fudulu kuruyorlar. Hilful Fudulu kurarken de e, Abdullah bin Cadin evinden çıkıyorlar, Hacerül Esvedin yanına geliyorlar. Kabe'nin hemen e, çaprazındaki Hacerül Esvedi bilirsiniz, Tavaf ederken selam verilen o taş var yani. Ya e, Hacerül Esvedin yanına geliyorlar. Suyla Hacer-ül yıkıyorlar ve suyu Hacer ül Esved'in altına koydukları bir leğene o su doluyor. Daha sonra o sudan herkes bir bardak içiyor ve bu işe bu hilful fudula kutsal bir hava katıyorlar. Diyorlar ki Hira Mağarası, Sevr Dağı ve Mekke yerinde kaldığı müddetçe yani Türkçe'ye çevirecek olursak kıyamete kadar bu birlik kalmaya devam edecektir. Zalimin zulmünü engelleyeceğiz ve sonuna kadar mazlumun yanına kalacağız diye bir söz veriyorlar ve bu sözü verirken de putlara yemin etmiyorlar kesinlikle. Allah Azze ve Celle'ye yemin ediyorlar ve zalimin karşısında mazlumun ise yanında olacaklarına dair bir söz veriyorlar. Bu hilful fudulu Kur'an heyet içerisinde Haşimoğulları, Zühreoğulları, Teyimoğulları, Muttalipoğulları ve Esadoğulları var. Mekke'nin Kureyş kabilesinin en şerefli evlatları var. Haşimoğulları içerisinde biliyorsunuz Resulullah ve Vesselam var. Amcası Zübeyir var. Ee, Zühre oğulları içerisinde Resulullah'ın annesi Amine e, var. Teymoğulları içerisinde Ebubekir radıyallahu anh var ve Ebubekir Bekir yakın akrabası kendi evinde toplandıkları Abdullah bin Cud'an var. Bu şekilde e, kıymetli insanların oluşturduğu bir topluluk ve bu topluluk e, daha sonra ne yapıyorlar? As bin Vail'e gidiyorlar diyorlar ki e, adamdan aldığın malları geri ver veya adama parasını geri ver. Bu şekilde Aspin Wa'il karşısında bu kılıçlı adamları görünce korkuyor ve ne yapıyor? Ee, hemen sorunu ortadan kaldırıyor. Adam da e, mutlu bir şekilde Sümame'ye Yemen'e geri dönüyor. Dediğimiz gibi bu birlik dışında Mekke'de hilful ahlaf ve hilful mutayyibin vardır. Fakat Rasulullah A.S. içerisinde olduğu hilful fudul, bugünkü batıl ehlinin, bugünkü e, cehaletçilerin ve ee, bu hilful fudulu delil getirerek particilik yapanlara işte bunlar tevil sahibidir. Hilful fudulu delil getiriyorlar. Bunlardan dolayı biz bunları tekir etmeyiz diyen e, azirlerin e, getirdiği delil hilful fudulun kendisidir. Hilful ahlaf ve hilful mutayyibin bugün bizi ilgilendirmediği için anlatacağımız konuların dışındadır. Hilful fudul da kısaca böyle kurulmuştur. Peki bu eee hilful fudulun yaptığı icraatlar nelerdir? Birincisini söyledik As Vail meselesi Zaten As Vailin kendisi bu kurulun kurulmasına neden oluyor Bunun dışında Mekke'de Ubey bin Halef var biliyorsunuz Ubey bin Halef Mekke eşrafının ileri gelenlerindendir Mekke'ye dışarıdan gelen bir adam Yine Mekkeli olmayan dışarıdan gelen bir adam Ubey bin Halef ile ticaret yapıyor Ubey bin Halef adama mallarını aldıktan sonra diyor ki Sana paranı vermiyorum gücün yetiyorsa al Hani adamı Mekkeli görmedi ya adam yabancı Baktı ki adam oralı değil. Zaten dedi bu ağlar ağlar gider. Daha sonra adam insanlara sordu nasıl malımı geri alabilirim diye. İnsanlar dediler ki Hilful Ahlafa gitme. Hilful Fudula git. O da Hilful Fudula gitti ve malını geri aldı. Bunun dışında Hasam kabilesinden bir adam geliyor. Hasam kabilesi de biliyorsunuz Suudi Arabistan yarımadası içerisinde yaşayan bir topluluk. Hasam kabilesinden bir adam Kızıyla beraber Mekke'ye geliyor ve Mekke'de ticaret yapmayı hedefliyor. Fakat Mekkeli müşriklerin kodomanlarından Nübeyt bin Haccaç adamın yanında getirdiği kızını görüyor. Ve derhal adama tabiri caizse sert kullanarak kaba bir şekilde adamı tartaklıyor. Daha sonra kızını adam, adamın kızını alıyor ve evine götürüyor. Daha sonra adama diyor ki gücün yetiyorsa gel kızını benden geri al. Senin mallarına karışmam fakat kızını da sana vermem diyor Nübeyt bin Hatçac ve bu adam da tekrar insanlardan yardım istiyor nasıl ben kızımı kurtarabilirim diye insanlar tekrar diyorlar ki Hilful Fudul'a git onlar sana yardım ederler yani Hilful Fudul Mekke'de bir nevi kahramanlaşıyor Hilful Fudul içerisinde ee, bu haberi alır almaz hemen tekrar bir seferberlik oluşuyor. Bu yaklaşık 20-30 kişinin kurduğu bu kurul. Hemen kılıçlarını kuşanıyorlar ve Nubayt bin Haccac'ın e, evine geri geliyorlar. Bizzat Resulullah'ın da içinde olduğu bu adla topluluk e, Nubayt'in evinin önünde toplanıyorlar. Diyorlar ki kızı geri ver. Nubayt e, onlara vermeyeceğini söylüyor. Onlar kılıçlarını çekiyorlar. Kılıç çekildiğinde kullanılmadan geri yerine koyulmaz. Onlar kılıçların çekildiğini e, Nübeyt'e gösteriyorlar. Nübeyt de bakıyor ki bu iş olacak gibi değil, ölecek. Diyor ki bari müsaade edin de bu akşam kız bende kalsın. Yarın sabah güneş Kabe'ye vurmadan e, adama kızını geri veririm diyor. Onlar diyorlar ki Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki biz sana bir devenin sütünü sağlayacağı kadar bile müddet vermez. Kızı hemen geri getir. Yoksa bu kılıçlar senin kanına değdikten sonra kanına girer. Nübeyt bakıyor iş ciddi hemen koşarak evine giriyor. Kızı veriyor. Daha sonra evinin kapısını kapatıyor. Ve bu Mekkelilerde bir e, e, beyaz bayraktır. Bir havlu işaretidir. Evin içerisine girip kapıyı kapatmak. Yani bana bir şey yapmayın demeye geliyor. Daha sonra onları da kızı alıyorlar. Hasan kabilesinden gelen o adama veriyorlar. Adam da Mekke'yi terk ediyor ve bu, bu şekilde sorunu çözüyorlar. Bunun dışında bir örnek verelim. Araç kabilesinden bir adam Mekke'ye geliyor ticaret yapmaya. Ve Ebu Cehil Cehaletin babası, küfrün babası Ebu Cehil ki gerçek ismi biliyorsunuz Ömer'dir. Ee, bu adamın mallarını alıyor ve bu adama para vermeyeceğini söylüyor ve derhal Mekke'yi terk etmesini söylüyor. Bu adamdan Mekke'yi, Araş kabilesinden gelen bu adamdan Mekke'yi terk etmesini istiyor. Bu adam yine Hilful Fudul'a gidiyor ne yapacağım ne edeceğim diye. Lakin Hilful Fudul'daki bazı kişiler bile Ebu Cehil'e karşı bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Ee, i̇ş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tabi e, bu e, süreçte Müslüman hatta peygamber biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her zaman Müslümandı. Kendisine peygamberlik gelmiş insanlara artık Risaleti bir hüccat olarak anlatmaya başlamış ve hilf Fudul'da değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen adama yardım edeceğini söylüyor ve bağımsız bir şekilde, hilf Fudul'dan ayrı bir şekilde yanındaki birkaç Müslümanla beraber Ebu Cehil'in yanına gidiyor. Diyor ki bu adama parasını geri ver ve orada Ebu Cehil'le bir tartışma yaşıyorlar. Aslında Ebu Cehil'in Resulullah'a düşmanlığı burada başlıyor da dersek yeridir. Ebu Cehil'in Resulullah'ın böyle bir tavır sergilediğini gören Ebu Cehil Resulan kendisine bağırdığını ve ortaya bir duruş sergilediğini görünce adama parasını geri veriyor. Adam da Mekke'den dışarıya gidiyor. Yani görüldüğü üzere bu anlaşma Mekke'nin genelinde zulmü engellemek ve zalimlere karşı ortaya bir tavır koymak için yapılmış bir anlaşmadır. Ve i̇bn Kesir de bu anlaşmayı anlatırken diyor ki bu Araplar arasında şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşmadır. Konuyu kısaca anlattık. Hilf-ül kısaca özetledik. Peki bugünkü batıl ehlinin hilf Fudulla derdini, Yani neden Hilf-ül Fudulu delil getiriyorlar? Onlar diyorlar ki bizler de bugün Türkiye'de veya bu delili getirerek particilik yaptıkları Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da, Cezayir'de, Keza filan filan diğer ülkelerde Müslümanlara zulmedilmemesi için, Müslümanlara baskı yapılmaması için, müşrik de olsa iyi insanlara baskı yapılmaması için bu yapılan zulümlerin önüne geçmek için parlamentoya giriyoruz. Çünkü Resulullah da bunu yapmıştı ve Resulullah da bu şekilde müşriklerle beraber bu fiili yerine getirmişti. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demişti ki İslam'ımda bile beni böyle bir birliğe çağırsalar ben yine hilf fudula katılırım demişti ki gerçekten de bu bir hadistir. Ee, senedi sağlamdır. Buhari'de geçer. Resulullah ve Vesselam böyle söylüyor. Fakat mesela bunların getirdikleri gibi değil. Ee, bunların sadece nedir? Şeytanın kendisine, kendilerine verdikleri bir vehimdir. Ee, peki bunlara biz nasıl cevap veririz? Bunların getirdiği bu şüpheyi nasıl izale ederiz? Öncelikle bunu şüphe olarak getirenler kıyas yapıyorlar. Yani diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zalimin zulmünü engellemek için hilful fudula girdi ve hilful fudula Girdikten sonra bu zulmü engellemek için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Biz de bugün parlamentoya gireriz ve Müslümanlara zulmedilmemesi için, kafir de olsa iyi insanlara zulmedilmemesi için bir iş yaparız. Yani ne yapıyorlar bunlar? Bir kıyas yaparak delil koyuyorlar ortaya. Yani Allah Azze ve Celle onlara böyle bir şey emretmiyor. Aleyhi ve Sellem böyle bir şey emretmiyor. Bunlar e, bu şekilde bir e, kıyasta, bir çıkarımda bulunarak böyle yapıyorlar. Öncelikle değerli kardeşler bunlara vereceğimiz birinci cevap hilf Fudul kendilerine delil olmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hilf Fudul kurulduğunda peygamber değildi. Ve peygamber olmamasından mütevellit Allah Resulü'nün yaptıklarını örnek almamız gereken merhale de peygamberlik ve sonrasındaki merhaleler olduğu için bu delil getirilemez. Birinci mesele bu kısaca. İkinci mesele ise bir konuda kıyas yapılabilmesi için o konuda Kur'an ve sünnette nas olmaması gerekir. Örneğin Allah Azze ve Celle içkiyi haram kılmıştır değil mi? Fakat bugünkü insanlar çeşitli kıyaslarda bulunarak diyorlar ki arpa suyu içkiden sayılmaz. İçkinin kendisi haramdır ama arpa suyu helaldir. O yüzden biz arpa suyu içeriz diyorlar. Bu şekilde kendilerine ne yapıyorlar? Bu şekilde kendilerine bir kıyasta bulunuyorlar. Bunların kıyası nasıl batılsa, nasıl geçersiz bir kıyassa bu hilful fudul meselesindeki kıyas da bu kadar geçersizdir. Neden? Çünkü biz biraz evvel dedik ki bir şeyde kıyas yapabilmeniz için Kur'an ve sünnette nas olmaması lazım. Yani o konuda Kur'an ve sünnette nas olmayacak ki biz de kıyas edebilelim yani bir çıkarımda bulunabilelim. Kur'an ve sünnette nas olmamasının yanı sıra Alimlerin üzerinde icma etmediği bir mesele olması lazım. Öyle değil mi? Alimlerin üzerinde icma etmediği bir mesele olması lazım ki kıyas genelde güncel meselelerde olur biliyorsunuz. Mesela sigara konusunda. Biz ne diyoruz? Ee, sigara israftır ve aynı zamanda da kişinin vücudunu yavaş yavaş parça parça intihar <gülüyor> ettirmesidir. Bundan dolayı sigara haramdır diyoruz. Biz burada ne yapıyoruz değerli kardeşler? Biz burada bir kıyasta yapıyoruz bulunuyoruz. Fakat bu kıyasta bulunurken de kendi havamızın ürettiği bir takım şeylerle değil yine Kur'an sünnet nastarıyla bu çıkarımda bulunuyoruz. Bunların kıyas ettikleri mesele parlamento meselesi, hakimiyet meselesi Kur'an ve sünnette yok mu ki bunlar bu şekilde bir kıyasta bulunuyorlar. Tabii ki bu mesele Kur'an ve sünnette var ve dolayısıyla bunlara kesinlikle bu konuda kıyas yapma hakkı yoktur. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerinde hakimiyet meselesinin, parlamentoculuğun, particiliğin Allah Azze ve Celle'nin otoritesini sarstığını bize birçok nasla belirtmiştir. Mesela inil hukmu illa lillah. hakimiyet Allah'ındır. Wamellem yahkum bime fa kafirun. <gülüyor> Allah'ın şeratül ökmet kafirlerin ta kendisidir. Gibi birçok ayet, örneğin Allah azze ve celle buyuruyor ki yuridun ayyet hakimi ne vakat umuru ayyet kuru Gibi böyle birçok ayette Allah azze ve celle hakimiyetin hüküm vermenin, yasa koymanın, yönetmenin kendisine ait olduğunu belirtiyor ve bunun aksine hareket edenlerin de tauhutlukla Tağuta tabi olmakla, küfürle itham ediyor. Allah'ın üzerinden nasla belirttiği, Resulullah Aleyhisselatü üzerinde üzerinden belirttiği bir şeyi acaba siz neye göre bir kıyasta bulunarak yapıyorsunuz? Doğrusu bu ilim sahibi iki insanın üzerinde ihtilaf edemediği bir batıldır. Ve bu kıyas onlar için geçersiz bir kıyastır. Kıyas kendi içerisinde ikiye ayrılır değerli arkadaşlar. Bir asıl olan kıyas vardır bir de fer olan kıyas vardır. Asıl olan kıyas Kur'an ve sünnetten çıkarımlarla yapılan kıyastır. Fer olan kıyas da Kur'an ve sünnette yer almayan fakat bunun dışında yapılan kıyaslardır. Bunların yaptıkları kıyas ne Kur'an ve sünnetten alıntıdır... Ne de herhangi bir alimin sözünden yapılan alıntıdır. Bilakis tamamen hevalarının ürünüdür. Çünkü bunların hilf-ül fudulla parlamenter sistemin üzerinde kıyas etmeleri ve hilf-ül fudulla parlamenter sistemden bir çıkarımda bulunmaları tamamen Kur'an'a ve sünnete terstir. Çünkü Kur'an ve sünnet parlamenter sistemin İslam'da olmadığını, İslam'da tekliğin, otoritenin olduğu ve bu mutlak otoritenin de Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu defaatle belirtmiştir. Ve Allah Azze ve Celle kendi yönetme hakkını kullara verilmemesi gerektiğini defaatle beyan etmiştir. Kaldı ki böyle bir şey yapılması halinde bu kıyas yapılması halinde ne yapılmaz? Kişiden kabul edilmez. Ee, bunlar bu kıyası yaparken şöyle bir şey de söylüyorlar. Diyorlar ki biz... Bu kıyasta bulunduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi oluyoruz. Yani biz bu kıyası yaparken kendimizi Kur'an ve sünnette var olan bir takım naslarla çelişiyormuş gibi göstermemek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi oluyoruz diyorlar. Yani bu bir kıyas değil aslında bir sünnete ittibadır diye şüphe getiriyorlar. Peki onlardan bu şüphe kabul edilebilir mi? Onlardan bu şüphe kabul edilmez. Neden peki onlardan bu şüphe kabul edilmez? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetine uyuyoruz demek şu demektir. Allah Resulü bugün yaşasaydı böyle yapardı demektir. Mesela sakal uzatıyoruz çünkü Allah Resulü'nün sünnetidir. Yani Allah Resulü bugün yaşasaydı sakal uzatırdı. Doğru mu? Doğru. Misvak kullanıyoruz çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Resulullah bugün yaşasaydı misvak kullanır mıydı? Kullanırdı. Yani Resulullah'ın sünneti olan bir şey Resulullah bugün yaşasaydı birebir yapacağı bir şeydir. Zaten biz de o yüzden bugün yaşadığımız için bu zamanda olduğumuz için Resulullah'ın sünnetine bu yüzden ittiba ediyoruz. Şimdi bunlar Resulullah'ın sünnetine uyacaklarını ittiba ediyorlar. Acaba... 250-300 gramdan oluşan beyin parçaları onlara şunu söylemiyor mu? Resulullah bugün yaşasaydı Resulullah'ın sünnetine uyduğunu iddia eden sizler zinanın, içkinin, kumarın, faizin, iddianın, lotonun, totonun, milli piyangonun, at yarışının daha sayamadığın bilimum haramların serbest meşru yani Arapçadaki deyimiyle helal olduğu bu sistemde parlamenter sisteme girer miydi ya? Resulullah'a bunu yakıştırıyor musunuz? Resulullah'ın sünnetine uyduğunu söylüyorsunuz. Resulullah böyle bir şey yapar mıydı ki siz buna sünnet ismini veriyorsunuz? Yani Resulullah ne yapacaktı? Resulullah aleyhissalatü vesselam mecliste e, bir partiye girip aday olacaktı. İşte arabaların üstünde milletten oy isteyecekti. Seçim arabalarının üstünde. Broşür dağıtacaktı. İşte Muhammed'e oy verin. Yol yapalım, köprü yapalım. Ondan sonra seçime meclise girince de mecliste kürsüde yemin mi edecekti? İşte ilke ve inkılaplara, Atatürkçülüğe vatanda milletin bölünmez bütünlüğüne vesaire vesaire diye. Resulullah yani Resulullah'a bunu yakıştırıyor musunuz? Ben birkaç sene evvel ee, bir partinin Kocaeli milletvekili adayıyla konuştum. Kendisi İslamcı geçiniyordu ve gerçekten de birçok meseleye hakimdi. Kendisine uzun uzadıya meseleleri anlattığımda doğru söylüyorsun dedi. Lakin ee, bu zulümle mücadele etmek, zalimlerle mücadele etmek sünnettir dedi ve yine aynı bu şekilde hilf-ül meselesini delil getirdi. Ben ona dedim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün yaşasaydı e, meclise çıkıp o meclis yeminini ona söyledim. Bu şekilde yemin edeceğine inanıyor musun dedim. Yani Resulullah'ın bütün bu haramların meşru olduğu bir süreçte, bir seçim politikası izleyip seçileceğini ve meclise girip milletin ağzının kokusunu çekeceğine inanıyor musun dedim. Adam dedi ki doğru söylüyorsun yani. Sana getireceğim ne kadar şüphe olursa olsun hepsine sen bir cevap vereceğin belli dedi. Yani onu orada kabul etti fakat seçimlere girdi ve seçilmedi. Allah Azze ve Celle ona hidayet etsin. Yani dediğim gibi bunların getirdikleri şüpheler genelde hep aynıdır. En üstteki adam da bu şüpheyi getirir. Sıradan bir cehaletçi, sıradan bir partici de bu şüpheyi getirir. Ve biz bunlara gerçekten de o zaman o adama dediğim gibi bunlara her zaman şaşkınlık içerisinde diyoruz ki malakum keefe tahkimumun. Size ne oluyor, ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz? Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi, Kalem suresinin 36. ayetinde belirttiği gibi malakum keefe tahkimumun. Size ne oluyor, ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz? Gerçekten de yani bir çıkarımda bulunuyorsunuz, çıkarımda bulunurken de kötü bir çıkarımda bulunuyorsunuz. Kendi nefsinize zulmettiğiniz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da kabrinde bile zulmediyorsunuz. Ona iftira ediyorsunuz. Kaldı ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabına sırt çevrilerek beşeri kitaplarla teşride bulunulan, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen kafirlerin çeşitli Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği vesaire gibi isimlerle dost edinildiği Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şeriat dışındaki bir takım hükümlerle insanların muhakeme edildiği bir sisteme Resulullah ve Vesselam bırakın parlamenter sistem içerisine dahil olup o çarkın içinde sallanmayı böyle bir yerde nefes bile almazdı. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bunlara vereceğimiz bir diğer cevap ise hilful fudul ile parlamenter meclis Aynı değildir. Yani hilful fudul örneğinin kendisi parlamenter meclise uyamaz. Hani siz şöyle söyleseydiniz anlardım. Bir parlamenter sistem yok Türkiye'de. E, parlamentonun olmadığı bir e, demokratik yönetim var diyelim. Bir monarşi var veya farklı bir yönetim var diyelim. Buradan hilful fudul delil getirseniz yine kabul etmeyiz diğer gerekçelerden dolayı. Fakat deriz ki tamam bu batıl da olsa birbirine yakın bir örnek. Zaten biraz sonra bir iki örnek vereceğim. Mekkeli müşriklerin getirdiği mantıklı, gayet güzel ama batıl olan delil e, kıyas de, örneklerini. Bunu kabul ederdik. Fakat bunu asla kabul etmeyiz. Neden? Çünkü bunların, bu parlamentocuların getirdiği bu e, Hilf-ı Fudul örneği eşleşmez. Neden? Çünkü hilf Fudul'da bir parlamento yoktu. Yani o hilf Fudul'a dahil olan üyeler böyle bir tane yerde toplanıp işte e, Abdullah i̇bn Cula'nın partisi, Zübeyir bin Abdülmuttalib'in partisi, Ebu partisi işte parlamentada da toplandı. İşte bir helpful Fudul Meclis Başkanı var falan. Böyle bir sistem yoktu yani. Dolayısıyla bu sistem uygulanış olarak bile onlara kesinlikle delil olmaz. Peki bu günümüzün batıl ehlinin getirdiği bu kıyasa bir iki örnek ile Mekkeri müşriklerden bir iki örnekle benzetmeler yapalım. Yani bu kıyası ilk bunlar mı getirdiler bu batıl kıyası yoksa müşriklerin e, kıyas getirmeleri onların sünnetlerinden midir? Tabii ki müşrikler her zaman batıl da olsa kıyaslar getirmişlerdir. Örneğin e, et meselesinde Mekkeli müşrikler Müslümanlara şüphe getirdi. Dediler ki bizim elimizle kestiğimiz helal oluyor da Allah'ın kaderiyle, kader kılıcıyla kestiği etler niye helal olmuyor? Yani niye leş yemiyorsunuz da normal kesilen etleri yiyorsunuz? Siz kesince hayvan ölü sayılıyor da Allah'ın kaderiyle bir ağaçtan düşüp bir kayadan taştan düşüp ölen deveyi niye yemiyorsunuz? İkisi de ölüyor sonuçta. Biri kaderle ölüyor, kazayla ölüyor. Birinde siz kendiniz elinizle öldürüyorsunuz. Niye yemiyorsunuz diyorlar ve bu şekilde Allah Azze ve Celle Enam Suresinin 121. ayetinde bunların getirdiği bu mantıklı bu güzel akla yatan kıyasa Cevaben diyor ki Allah azze ve jelal, "Valla, teklil mima, lâm yuskur ism ve inna la fisk, ve inne shayatin la yahoon illa awliyaim, liyujdilukum, ve in agetatumu hum, la Allah Azze ve Celle buyuruyor ki üzerinde Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Şeytan dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyeder. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de müşriklerden olursunuz diyor. Yani burada müşriklerin getirdiği delilden sonra Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Yani diyor ki üzerinde Allah'ın adı anılan şeylerden yiyin. Yani ağaçtan düşerse kayadan düşerse falan yemeyin onu diyor. Bu şekilde ölürse. Bakın müşriklerin getirdiği delil ne kadar mantıklı değil mi? Diyorlar ki sizin elinizle öldürdüğünüzü ölü sayıp yiyorsunuz da kayadan düşen kazayla bir şekilde ölen develeri niye yemiyorsunuz? Herkesi de ölüyor sonuçta yani bir şekilde ölüyorlar diye gayet güzel bir kıyas yaparak mantıklı bir söz söylüyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bunu kesinlikle kabul etmiyor. Mesela batıl kıyasa bir örnek verelim. Müşrikler ve kendisine Müslüman diyen Medineli münafıklar Resulullah'ın ee, yanına gelip Müslüman olduğunu süren medeniyetin münafıklar faize alışveriş ismini verdiler. Dediler ki biz faiz vermiyoruz, faiz kullanmıyoruz, biz sadece alışveriş yapıyoruz dediler ve innemel beyu mislur riba dediler yani alışveriş riba gibidir, faiz gibidir, faiz gibi değildir dediler Bakara suresinin 275. ayetinde ee, bunu bu şekilde kıyas ederek e, faizin faizli alışverişin bir riba olduğunu, ben yani bu alışverişe faiz isminin verilmeyeceğini, buna riba isminin verileceğini belirttiler ve Allah azze ve celle bunların getirdiği bu mantıklı, akla yatan e, kıyasa ayetinde sert bir şekilde cevap verdi. Yine aynı ayette sert bir şekilde cevap verdi ve ellezine yekuluna riba la ne illa kema yekumul ladiy yatahabbatu şeytan e, minel mes ayetinde dedi ki faiz yener, ancak şeytanın çarptığı Kimsenin kalktığı gibi kabirlerinden kalkarlar şeklinde Allah Azze ve Celle sert bir tepki ortaya koydu. Yani Allah bunlara faiz yediklerini söylemelerinin yanı sıra bunların mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacaklarını belirttiler. Yani bunların faizinden öte göreceklere azap bile haber verildi bunlara. Ve bunun faiz olduğu belirtildi. Yani kıyas ne kadar mantıklı olsa da batıl bir kıyas oldu. Yine aynı şekilde biz görüyoruz ki kardeşlerim. Bugünkü hilful pudulcuların getirdiği kıyas bile olmayan bu kıyas Mekkeli müşriklerin getirdiği bu e, mantıklı kıyaslardan daha kötü bir kıyas yani daha kötü bir delil. Yani bugünkü batıl ehli öyle kötü bir kıyas yaptı ki Mekkeli müşrikler bile daha mantıklı kıyaslar çıkarmışlardı et meselesinde faiz meselesinde. Allah azze ve celle onlara ayetle cevap vermişti. Bugünkülerin getirdiği e, çıkarımlar yani kendilerine cevap bile verilmeyecek derecede kötü çıkarımlar. Ve bizim onlara şu soruyu sormamız lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine delil getiriyorsunuz sizinle konuştuğumuzda. Diyorsunuz ki Resulullah buyuruyor ki Müslüman olduktan sonra bile böyle bir topluluğa çağrılsam ben katılırım. Yine dahil olurum. Resulullah hiç bugünkü topluluğa katılırım sözünü bugünkü parlamenter sistem için kullanabilir mi? Yani aklınız, anınız olmayan imanınız bunu nasıl kabul ediyor ki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şey yakıştırıyorsunuz. Yine aynı şekilde e, zalimin zulmünü engelleyeceğini söylediğiniz hilful fudul sisteminden örnek alarak bu parlamenter sistemin neresinden tutup da zalimin zulmünü engelleyeceksiniz? Siz bu sistemin içerisine girdiğinizde yine zina zina olarak kalmaya devam edecek, yine içki içki olarak kalmaya devam edecek. Yine pavyonlar gazinolar açık olacak. Yani bütün yapılması gereken her şey yine yapılacak. Bütün haramlık pislikler yapılacak. Ve sizin o değiştireceğinizi iddia ettiğiniz zamana kadar bu bu şekilde sürekli olmaya devam edecek. Değiştirip değiştirmeyeceğiniz bile zan yani kesin değil. Siz nasıl olur da zalimin zulmünü engellediği hadislerle yakin olan hilfsiz fudulu hiçbir iş başaramadığınız bugünkü parlamenter sistemle denkleştiriyorsunuz? Size ne oluyor? Ne kadar kötü hüküm veriyorsunuz diyor ya Allah Azze ve Celle ayetinde. Gerçekten de bunlar çok kötü hüküm veriyorlar. Kaldı ki Hilzul örneğini delil getirip parlamenter sisteme girip zalimin zulmünü engelleyeceğini iddia edenlerin şu ana kadar yeryüzünde hiç